Bismillahirrahmanirrahim Değerli Diyanet TV izleyicileri Yeni bir İlmahal programına hoş geldiniz Bir önceki programımızda Dinimizin en önemli ibadetlerinden birisi olan Oruç konusunu bitirmiş Ve son olarak da bununla ilgili Bu oruçla ilgili olarak işte orucu bozan durumlar Orucu bozulması durumunda Hem kaza hem de kefaret gerektiren durumlar Tek tek bunlarla ilgili ayrıntılar ve e, orucun e, müstahapları, sünnetleri, e, kefaretin nasıl yerine getirileceği, hangi durumlarda kaza, hangi durumlarda kefaret gerekeceği ve kefaretin hangi sırayla nasıl yerine getirileceği konularını ele almıştık. Daha sonra yine bu konuyla ilgili, oruç konusuyla ilgili e, oruç fidyesinin, yani kaza edilemeyen oruçların e, nasıl telafi edileceğini, fitre olarak nasıl verileceğini anlatmıştık. En son olarak da e, itikaf konusu ve normal anlamda Ramazan'da verilmesi gereken fitre konusuyla bölümümüzü tamamlamıştık. Böylece oruç konusu büyük ölçüde e, tamamlanmış oldu. Elbette ki Tüm bilgileri, oruçla ilgili tüm bilgileri buradan aktarma imkanımız yoktur. Bunların bir kısmını daha geniş bir şekilde İlmihal kitaplarımızdan öğrenebiliriz. Biz şimdi yine bir Müslümanın, bir müminin hayatında, dini hayatında çok önemli bir yeri olan, sadece bireysel olarak da değil toplumsal olarak çok çok dinimizin önem atfettiği, bir başka ibadetle ilgili bilgiler vermeye çalışacağız. Bu ibadetimiz de bizim zekat ibadetidir. Tabii bu zekat ibadeti bedeni bir ibadet değil mali bir ibadettir. Bir insanın sadece bedeniyle yerine getirdiği namaz, oruç gibi ibadetlerin yanında daha önce bahsettiğimiz... Fitre gibi ve şimdi üzerinde biraz ayrıntılı bir şekilde duracağımız zekat gibi çok önemli mali ibadetlerimiz de vardır. Şimdi bu zekatın tanımına ve bunlarla ilgili hükümlere geçmeden önce isterseniz madem ki bu mali bir ibadet yani bir Müslümanın bu malla servetle olan ilişkisine ve bu konudaki dinimizin genel tutumuna kısaca böyle bir giriş yapmak bir de fayda görüyorum. Her şeyden önce, değerli izleyenler, dinimiz mal ve servete karşı değildir. Hatta mal ve servet, Kur'an-ı Kerim'de hayır olarak zikredilir. Tekin bir ayet-i kerimede, كُتِبَ عَلَيْكُمْ اِذَا حَدَرَ اَحَدَكُمُ ma'utu in تَرَكَ خَيْرًا e, buyurulmaktadır. Yani bir kişiye ölüm geldiğinde, e, eğer bir hayır bırakırsa, yani hayır derken, mal miras bırakırsa kastetmektedir. Bakın burada hayır olarak ifade edilmektedir. Yine, Kur'an-ı Kerim'de e, malın e, Allah'ın kulları için yarattığı süs ve temiz rızık olduğu e, belirtilir. Yani, nitekim bir ayet-i kerimede kul men harrama zinatal lahi lleti ahrace li ibadihi ve't min er-rizq buyurulmaktadır. Yine bir ayet-i kerimede ya eyhellezine amanu la tuharrimu tayyibati ma halallahu lekum ve la ta'tadu denilerek Ey iman edenler Allah'ın size temiz rızık olarak vermiş oldukları şeyleri haram kılmayın ama aşırıya da kaçmamayın şeklinde müminlere öğüt vermektedir. Yani burada da Allah'ın rızık olarak vermiş olduğu malları kendilerine haram kılmamaları belirtilir. Demek ki değerli izleyenler dinimizde mal ve servet sahibi olmak Allahu Teala'nın bir lütfudur. Bunun için çalışmak, gayret etmek ama helalinden ve bu, e, yani bunun israf etmeden, bunun e, kullanımına, bunun bir emanet olduğunu düşünerek, bununla ilgili sınırlara riayet ederek e, bu şekilde mal sahibi olmak hem güzel bir şeydir hem de meşru bir şeydir. Ancak şunu bilmeliyiz ki değerli izleyenler, e, mülkiyet tek başına kişinin mutlak anlamda sahip olduğu bir şey değildir. Aslında mülkiyet esasen Allah'a ait bir şeydir. Allahu Teala bu mülkü yani bu gerçek mülkün sahibi olan Allahu Teala bu mülkü e, insanlara bir emanet olarak vermiştir ve dilediğine bu mülkü verir, dilediğine de vermeyebilir. Nitekim ayet-i kerimede "Kulillâhumme mâlikel mülkü tu'til mulke men teşâ'u ve tenzi'ul mulke mimmen teşâ'" buyurulmaktadır. Yani e, mülkün sahibi olan Allah e, dilediğine bu mülkü verir, Dilediğinde de, bu, dilediğinden de bu mülkü geri alır buyrulmaktadır. Demek ki e, mülkün gerçek sahibi Allahu Teala'dır. Allahu Teala e, bu bunu bir emanet olarak insanlara e, vermiştir ve özel mülkte dokunulmazdır. Yani gerçekten de insanların özel mülklere dokunulmazdır. Hatta dinimizin beş temel değerinden bir tanesi de malı e, korumaktır. Kişilerin sahip olduğu bu mallar kutsal addedilmiştir. Fakat dediğim gibi bu mutlak anlamda kişinin bunda sınırsız ve başkalarında hiçbir şekilde hakkı olmayacak şekilde sınırsız yetkileri de söz konusu değildir. Bu konuda e, İslam'ın e, sınırlı bir mülkiyet anlayışı ve sosyal fonksiyonu olan bir mülkiyet anlayışı getirdiğini söylemek mümkündür. Bu ne demektir? Yani sınırlı mülkiyet anlayışı ve sosyal fonksiyonla mülkiyet anlayışı şu demektir. Bu malın kazanılmasında elbette kişinin kişisel çabalarının gayretinin elbette bir önemi vardır. Ama sonuçta bu mal toplumda kazanıldığı için bir çevrede bir e, atmosferde bir bölgede kazanıldığı için orada bulunan insanların çevrenin ve diğer insanların da mutlaka bunun ya kazanılmasında katkısı vardır. Ya da kazanılması sırasında onların da olumlu ya da olumsuz olarak etkilenmesi söz konusudur. Dolayısıyla bir şekilde kişisel malın e, hakkının yani başkalarının hakkı da taalluk etmiştir e, bu mala ve o hakkının bir şekilde yerine getirilmesi gerekir. Yani dinimizde bireylerin e, kazanmış olduğu e, mallarda e, toplumun ve ihtiyaç sahibi diğer insanların da hakları vardır. Nitekim bir ayet kelimede kerimede وَالَّذ۪ينَ ف۪ي أَمَّالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ لِلْسَائِلِ وَالْمَحْرُومٌ buyurulmaktadır. Yani onların mallarında e, toplumun ve ihtiyaç sahibi isteyen kişilerin de hakları vardır buyurulmaktadır. Değerli izleyenler dinimizde bu bir kişinin kendi özel malı üzerindeki başkalarının hakları en, gelen, en genel anlamıyla infak kavramıyla ifade edilir. İnfak en geniş çerçevede bir malın yani özel malın dinimizin hayır olarak bildirdiği herhangi bir yolda harcanması anlamına geliyor. Ama bu infak genel şemse bir kavramdır. Bu kavramın altında sadakalar girer, zekat girer, fitreler girer, nafaka, kurban, hediye, ariyet, vakıf. Yani başkalarına hayır olarak harcanabilecek, düşüne aklımıza gelen her türlü şeyler bu kapsamın altına girmiş olur. Kuşkusuz bunların içerisinde en önemlisi ve farz olan yani Allahu Teala'nın bize yerine getirmeyi farz kıldığı en önemlisi zekat konusudur. İşte bir zekat konusu bu bölümümüzde ve bundan sonraki bazı bölümlerimizde bunlarla ilgili hükümleri sizlerle paylaşmaya çalışacağız. Zekatın tanımıyla başlayalım isterseniz. Zekat tabii ki dini bir terimdir. Kur'an'da ve sünnette geçen Arapça kökenli bir kelimedir. Sözlük anlamı temiz olmak artmak, arıtmak, bereket ve benzerleri gibi anlama gelir. Yani özellikle iki anlamı yani zekatta iki sözlük anlamı dikkat çekmektedir. Onlardan bir tanesi temiz olma ve temizleme, öbürisi ise e, artış ve artma anlamı e, önemlidir. Peki dini bir terim olarak ne anlama geliyor? Yani zengin sayılan, yani dinen zengin sayılan tabii dinimizin getirmiş olduğu ölçülere göre zengin sayılan e, Müslüman bireylerin Kur'an'da belirtilen hak sahiplerine Allah rızası için vermesi gereken belli bir e, miktardaki malı ifade eder zekat. Tabii bu tanımın açılması gerekiyor. Yani o e, verilecek malın özellikleri nelerdir? Kimlerin e, vermesi gerekir? Ne kadar vermesi gerekir? Bunları zaten sizlerle bundan sonra paylaşmış olacağız. Bazen dini kaynaklarımızda Kur'an'da ve sünnette zekat kelimesi yerine sadaka da geçer. Zamanla yani Kur'an ve sünnette zekat içinde kullanılmakla beraber daha sonraki ilerleyen dönemlerde zekat dışındaki gönüllü, mali ödemeleri ifade etmektedir. Ama şunu belirtelim, ayetlerde zekatla sadaka birbirinin yerine kullanılır. Ama günümüzde sadaka daha çok zekat dışındaki gönüllü ödemeleri ifade ediyor. Yine e, te, bu şeylerle ilgili hani sözlük anlamlarını ve terim anlamlarını veriyoruz. zekatle ilgili kavramları veriyoruz. Bir başka kavramımız da öşür kavramıdır. Öşür toprak ürünlerinden yani tarım ürünlerinden verilmesi gereken zekata verilen addır. Yani öşür aslında onda bir anlamına gelir. öşür e, demektir. E, ama öşür diye hani Türkçemizde de bu şekilde kullanılmaktadır. Yani ileride de göreceğiz e, tarım ürünlerinden, onda bir ya da yirmide bir zekat verdiği için hani bu adla anılmıştır. Değerli izleyenler e, zekat konusu. tabi e, tabii ibadet çeşitlerimizi biliyoruz. Bazı ibadetler bedeni ibadetlerdir. Bazıları mali ibadetlerdir. Bazıları da hem bedeni hem malidir. Mesela namaz, oruç bedenidir. Hac hem bedeni hem malidir. Ama zekat salt mali olan e, bir ibadettir. Ama dinimizde kendisine çok büyük önem atfedilen bir ibadet çeşididir. Kısaca isterseniz bunlarla ilgili hükümlere geçmeden önce zekatın dinimizdeki önemi, bu konudaki naslarımızda yani Kur'an ve sünnette bu konuya yapılan vurguları da sizlere kısaca paylaşmaya çalışalım. Başta da belirttiğimiz gibi zekat İslam dininin üzerine kurulduğu beş temel rükünden yani beş temel esasdan birisini teşkil etmektedir. Ve farz ayındır bildiğiniz gibi. Yani mükellef olanlar için, belli şartları yerine getirenler için bunun eda edilmesi farz ayındır. Yani her mükellefin ayrı ayrı yerine getirmesi gereken bir farzdır. Elbette Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin Mekke dönüm, döneminde de Müslümanlar zekatı biliyorlardı. Yani kavram olarak zekatın farkındaydılar. Ama bunun farz haline gelmesi Medine dönemindedir. Medine döneminde farz kılındığı kesindir ama hangi yılda olduğu biraz ihtilaflıdır. Bu bizi çok da fazla şu anda ilgilendirmemektedir. Tabi hani zekat fikrine Mekke döneminde alıştırılmış Müslümanlar daha sonra da farz haline getirerek Kur'an-ı Kerim'de ve Hz. Peygamber'in uygulamalarında bu İslam'ın en temel ibadetlerinden, esaslarından birisi haline gelmiştir. Yine Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetinde de e, zekatın işte hangi mallardan verileceği, hangi, bunun için nisap miktarlarının neler olduğu, hangi oranlarda e, verilmesi gerektiği ve bunların nerelere verileceği, evet bunlar ayet-i kerimede de zikrediyor ama bunların açıklamaları Hz. Peygamber'in sünnetiyle e, sabit olmuştur. Değerli izleyenler bu zekatın önemini e, kavramak için, anlamak için, Kur'an-ı Kerim'de ve sünnette nasıl ele alındığı da önemlidir. Genellikle zekat konusu namazla beraber zikredilmektedir. Birçok ayette zekat konusu geçiyor. Hatta 30'un üzerinde ayetten geçiyor ama bunların önemli bir kısmında namaz ibadetiyle birlikte zikredilmektedir. Aslında bu bu da namazla zekatın birbirlerinden ne kadar ayrılmaz ibadet olduğunu, yani insanların manen gerçek bir mümin e, ...kamil bir mümin olabilmesi için zekatla e, namazın birlikte beraber olması gerektiğini anlatması bakımından çok e, önemlidir. Yani bu vurguyu bize vermesi bakımından çok önemlidir. E, tabii mali ibadetlerin e, en başında gelen e, bu ibadet e, biraz önce belirttiğim gibi... yani ...İslam binasının üzerine kurulduğu en önemli sütunlardan e, bir tanesi ve aynı zamanda da dinimizi sembolize eden yani başka dinlere, kültürlere karşı... ...özelliğini ortaya koyan çok önemli bir e, ibadettir. Yani ayet-i kerimelerde de bunlarla ilgili pek çok ayetin olduğunu e, görüyoruz. Bazı ayetlerde e, namazla beraber zikredilen e, bu zekat, e, özel olarak da e, sadece zekattan e, bahsedilecek şekilde de gelmektedir ayetlerde. Mesela bir ayette yüzlerinizi doğuya ve batıya çevirmeniz e, erdemlilik yani iyilik değildir.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 Darlıkta, hastalıkta ve savaş zamanında da sabrederler. İşte doğru olanlar bunlardır ve işte takva sahipleri bunlardır buyurulmaktadır. Ayet çok uzun olduğu için metnini burada okumadım. Ama başka ayetlerde de zekat, mesela mümin, e, kurtuluşa erecek olan müminlerin e, özelliklerinden, vasıflarından birisi olarak e, e, sayılmaktadır. Esselamü billah, قَدْ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ اَلَّذ۪ينَ fi salatihim صَلَاتِهِمْ وَالَّذ۪ينَهُمْ اَنِ الْلَغْوِ مُعْرَدُونَ وَالَّذ۪ينَهُمْ لِلزَّكَاتِ buyurulmaktadır. Yani müminler kesinlikle kurtuluşa ermiştir. Ki onlar namazlarında derin bir saygı hali yaşarlar. Anlamsız, yararsız söz ve davranışlardan uzak dururlar. Zekatı verirler buyurulmaktadır. Bazı ayetlerde de zekat vermek Allah'ın rahmetine vesile olan en önemli hususlardan birisi olarak sayılmaktadır değerli izleyenler. Mesela bir ayetikerimde "Kala <gülüyor> azabü usi bu bihi men aşa, ve rahmeti vüseat kulla şey, fasaktubuha lilladîn yettakûna ve yûtûna zekata" buyurulmaktadır. Yani e, Allahu Teala buyuruyor ki azabımı, e, azabıma dilediğimi uğratırım. E, rahmetim ise her şeyi kuşatmıştır. Ayrıca rahmetimi Allah korkusu taşıyanlara ve e, zekatı verenlere ve ayetlerimize inananlara yazacağım. Yani ayetin devamında e, bu da vardır. E, bir başka şey değerli izleyenler zekatle ilgili olarak. E, Kur'an-ı Kerim'de zekat e, malı temizleyen ve kişinin e, manevi arınmasına, temizlenmesine vesile olan bir ibadet olarak e, zikredilmektedir. Estağfirullah. Xud min amalihim sadaka, tutahiruhum ve tuzekkihin buyurulmaktadır. Yani şu manaya geliyor zaten çoğunuz bunun anlamını biliyorsunuzdur. Onları arındırmak ve temize çıkarmak üzere mallarından sadaka al buyurmaktadır. Tabii ki zekatla ilgili, sadaka ile ilgili pek çok ayet var ama bunların hepsini burada okumak ne gereklidir, ne de buna imkanımız vardır. Ama şu kadarını söyleyeyim. Yine bazı ayetlerde allah Teala Allah'ın mescitlerini de ancak Allah'a ahiret gününe iman eden, namazı dosdoğru kılan ve zekatı veren kimselerin imar edeceğini söylüyor. Yani mescitleri iman eden, imar edeceklerin özelliklerinden birisi olarak da yine zekat veren kişiler sayılmış oluyor. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetinde de zekatın hem bir farz ibadet olduğu, ee, anlamını ne olduğu, önemini ne olduğu, hangi mallardan, hangi şartlardan ya da kimlerin zekat verilmesi gerektiği, e, nasıl toplanacağı, nerelere sarf edileceği gibi çok önemli konularda çok geniş açıklamalar vardır. Evet, e, Kur'an-ı Kerim'de zekatla ilgili epey ayetler var ama bunların uygulanması, tek tek hangi sınıf mallardan ne kadar verileceği Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin tatbikiyle ortaya çıkmıştır. Ve yine Birçok ibadette de zikrettiğimiz gibi yani gerek namaz, gerek oruçta, gerek bundan sonraki belki hacda da zikredeceğimiz Hazreti Peygamber'in çok önemli bir hadis-i şerif vardır. Burada zekat da zikredildiği için yine sizlerle de bunları da burada paylaşmak istiyorum. Diyor ki Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki İslam beş esas üzerine kurulmuştur. Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed'in Allah'ın elçisi olduğuna şehadet etmek Namaz kılmak, zekat vermek, hacca gitmek ve Ramazan orucunu tutmak. Ramazan vesilesiyle de bu hadisi sizlerle paylaşmıştık. Yine bir hadis-i şeriflerinde Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem zekat memuru olarak göndermiş olduğu bir sahabiye onlara bildir. Allah mallarından zekatı farz kıldı. Bu zekat onların zenginlerinden alınır fakirlerine verilir buyurmaktadır. Yani buralarda da zekatle ilgili bu hadiste çok genel ilke, hatta tanım da çıkmış oluyor. Yani zekat, zenginden alınıp, yoksullara transfer edilen bir şeydir. Bu hadis-i şerif bunu net, açık bir şekilde ortaya koymaktadır. Evet, değerli izleyenler, e, zekatın anlamını ve dini kaynaklarımızdaki bu yerini kısaca bu şekilde özetledikten sonra, İsterseniz kısaca yani bu zekatın hikmetleri ve yararlarından da bahsedelim. Elbette oruç meselesinde de söylemiştik. Biz bir ibadeti Allah emrettiği için yerine getiriyoruz. Bunun için hani ne kendimize ne de topluma özel bir maddi bir yarar sağlasın diye sırf bunun için bunu yapmıyoruz. Bir de gösteriş için de yapmıyoruz. Ama otomatik olarak Allahu Teala'nın bu tür hükümleri ortaya koyarken... E, e, gözettiği e, bazı yararlar, bazı maksatlar vardır. Bu ibadeti yerine getirdiğimizde otomatik olarak bu yararlarda ortaya çıkar. Dolayısıyla hani bunlara da kısaca değinmekte yarar var. Her şeyden önce birey ve toplum için hem bireyin kendi özel kendisini yetiştirmesi, yüceltmesi için hem de toplum için bir takım faydaları var zekatın. Her şeyden önce diyorum zekat Allahu Teala'nın vermiş olduğu nimetlere bir şükür niteliğindedir. Çünkü bu zenginlerin vermesi gereken bir ödemedir, zenginlerin ancak eda edebileceği bir ibadettir. Dolayısıyla yani herkesin herkese nasip olmayacak bir ibadet dolayısıyla bir mal varlığı dolayısıyla Allah'a şükrünü bu şekilde eda etmiş olur. Tabii ki sadece zekatta değil diğer bazı ödemelerde yine bu şükrün bir devamıdır. Zekat aynı zamanda bireysel olarak bizim gelişmemizi, arınmamızı ve bir takım ahlaki meziyetlerle donanmamızı sağlar. İnsanı cimrilikten, hırs, bencillik gibi ahlaki hastalıklardan arındırır, yüceltir. Çünkü insan fıtraten değerli izleyenler, Mal biriktirmeye meyyaldir. Yani mal biriktirmeye düşkündür. E, pek de başkalarını da düşünmez yani fıtrat olarak. Ama işte zekat ve benzerleri mali karşılıksız ödemelerle, e, ihtiyaç sahiplerine bu şekilde e, yapılan ödemelerle insanların bu mal hırsı e, bastırılmış olur. Bu yaratılıştaki mal edinme ve onu koruma duygusu e, bir hastalık haline, e, bu, bu duygunun bir hastalık haline gelmesi önlenmiş olur. E, tabii bunun sonucu olarak da insanın e, iç dünyasında bir huzura kavuşması da söz konusu olabilir. Bir başka özelliği de e, zekatın e, değerli izleyenler, insanın malını manevi kirlerden temizlemesidir. Hani zekatın tanım e, sözlük anlamını verirken iki anlamı olduğunu söylemiştik. Yani bir insanın kendisini temizliyor, Vicdanen kalbini temizliyor, ahlakını temizliyor ama aynı zamanda da malını kirlerden temizler. Hani zekat malın kiridir derler bu anlamda. E, zekatı verilen mal hem artar, yani görünüşte maddi olarak kendisine bir şey çıkmış gibi olur ama e, o bereketlenir, artar e, ve aynı zamanda da bir takım kirlerden arınmış olur. Nitekim daha önce de okumuş olduğumuz ayet-i kerimede, ''Hud bin emvalihim sadakatan'' Tutahiruhum ve yani onların e, onları arındırmak ve temize çıkarmak üzere mallarından sadaka al e, buyurulmaktadır. Değerli izleyenler, e, zekatın yararları sadece bunlarla sınırlı değildir. E, esas yararı belki maddi gücü olmayanların e, çok önemli ihtiyaçlarını e, karşılar. Yani onlar için sosyal bir güvence niteliğindedir. E, tabii ki bu durumda e, Müslüman toplumlarda, ...sosyal yardımlaşma ve dayanışma ruhunu, duygusunu güçlendirir. Yani kardeşliği e, pekiştirir. Toplumda e, zenginlerle fakirler arasındaki uçurumu e, sona erdirir. E, bunun sonucu olarak da sınıf çatışmaları, sınıflar arası kutuplaşmayı da önlemiş olur. Yani bu yönüyle de zekatın yani toplumsal e, barışı sağlaması bakımından da ayrıca bir önem vardır. Çünkü... Ee, yani servet sahipleri toplumda eğer e, servete sahip olmayan yani ihtiyaç sahiplerini gözetmezlerse e, sadece bu servetin e, onların ellerinde toplanması e, diğer kesimleri tahrik edebilir, toplumsal düzeni bozabilir, fitne ve e, fesadın e, meydana gelmesine yol açabilir. İşte e, e, yani bu zenginler e, belli bir mali e, yeterliye sahip olan kişiler. Toplumdaki ihtiyaç sahipleri diğer kesimleri bu şekilde gözetirlerse karşılıklı kardeşlik dayanışmanın yanında aynı zamanda bu şekilde kıskançlıklar, çatışmalar da önlenmiş olur. Bunun da toplum düzenine çok önemli bir katkısı olur. Nitekim ayet-i kerimede de hani malın, servetin belli kişilerin elinde toplanıp da sadece belli kişilerin yararına olarak kullanılması çok hoş karşılanmamaktadır. Dediğim ayet-i kerimelerde servetin zenginler arasında dönüp dolaşan bir şey olması yerilir. Hani böyle olmasın diye de bazı tedbirlerin alındığı belirtilmiş olur. Değerli izleyenler, böylece zekatın faydalarını, hikmetlerini gerek bireye, gerekse topluma katkılarını da bu şekilde özetlemiş oluyoruz. Bundan sonraki bölümlerimizde İnşallah e, teknik anlamda zekatla ilgili fıkhi hükümleri, fıkhi bilgileri e, zekatın e, işte kimlere farz olduğunu ve diğer şartlarını e, gerek farziyet şartlarını gerekse geçerli bir şekilde nasıl eda edilir. Bunlarla ilgili şartları sizlere aktarmaya çalışacağız. Bir sonraki bölümde yine e, beraber olmak dileğiyle sizlere sağlık ve afiyetler diliyorum.